The One- пригascision Hakka Hashidih hamet yafi dragtayfi v MI bubeleka stille Hlined Cema Em Ve sar cuadre salam ud nian go bayid ח其實 Selin Muammedin Ve Hz. Muhammed aleyhisselam olan kararları, kendin selamı, rahmeti, bereketi, ifsani, ikramı, ikramı Mina'da anvete gelince olur. Rabbin taallatik ve tesadüfleri cümleci cümleci sevdiği razı olduğu kurlar arasında dahil edilir. İkicam'da fathiyeler. Hem bu Akil Rahman pesiyu esfirmedir. Ramazanı hatırlayın ve Kandesan Mahdur Fırma-Hülaziz isimli Büyük Alemin Sabah Karpı Sözlüğü 15. ve 25. sayfasındayız. Htm ve Sam hazretleriyle ilgili bölümü okuyoruz. 25. sayfanın 11. paragrafından bölük devam edeceğiz. Bu metnin okutmasına ve iddaha geçmeden önce Başta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimize ruh ve faati üzere, onun alinin, ashabının, etbabının, ahbabının, sadat ve rüşay, İstanbul'da okulunan beden ihtiyarımız, rüşay ve istiharımızın, bu günümüzde sahibimizin, sahibimizin, sahibimizin, sahibimizin, ve zannullar, zannallahu aleyhi perché quindi per cui va che ...yine civarında bir kurdurlar... Bu, ...meşanet kurabın... ...Farsel'e... ...Kabilen hepsinin... ...seleflerinin ve kurabasının... ...burları için... ...ve... Arseden, ...Hocamın... ...Muhambesayi Tudevi bu, Hazretleri... ...burları için... ...ve bu kitabı yazan... ...ve bu kitaptaki bilgileri... ve ulaştıran alemlerin davilerini... için... parçası olsun. Bunlar sayılır Onlar da içinde de bir kutu gazatlarla talti ilerlesin diye bir parçaya bir parçaya 204'e 25175 kiralık beyaz şahin marka araba yönü diye yolun kapama noktasında mesaj verdik. Sahibine konakla yolun açılması için arabayı başka bir yere çekeceğim beraber. Bizim bir hikaye sahip olmuş. Ebu Furkan huzur halenda ila geti ve vasiyetini enter tamamladı. Aynı rivayet zincirinde ki, şu parantezi, evet sözler, ebu Ali'den işitmiş, müellifimiz Ebu Abdurrahman'ın göremediği. Ebu Ali'nin sahibi de Ahmed el-Belgi o da babasından ışıkmış. O da Muhammed'in de akden ışıkmış. O da dayısı Muhammed'in de isten O da Hamid hamildi de kufaktan O da Hatem'i i Esam'dan da geliyor. Aynı rivayet Hatem-i şöyle buyurmuş. El-Nasihat-ı Bil-Kat-ı Nasihat, halk içindir. İnsanların hepsi içindir. Yani. İyiti gözüklerimizi içindir. Mesihat demek Arapçada bildiği gibi karşısına alıp da parmağını sallaya sallaya öğüt vermek değildir. Mesihat Arapçada samimi duyguları hadis hariz niyette olmak, iyi niyette olmak, iyiliğini istemek demek. Ona karşı tavırında ve duygularından samimli olmak gerekir. İhlaslı ve samimli olmak gerekir. Yani bütün mahlukata karşı iyiliği isteyecek, samimi duygulara, iyi niyete sahip olacak bir insan. İzara verirken insanın filhasene, bir insanın iyilik yapmakta ve iyi halde görürsen, el-sahu kutahu aleyha ona teşvik edersin. Ama devam et, daha fazlasını yap, tek güzel bilen diye teşvik et, Bu ona karşıysan emin duyguları, iknası, efendim, iyiyetsiz islamının gereğidir. Ve illa ve illa, illa o külmâsiye için münafak görürsen, ona karşı iyi duygular için ne olacaksın? O ben ne olacak? en derhal ama onu, ona acilacaksın. Yani, en tübbe de bu demiyor, ona sızacaksın demiyor. Acil Yanacak. Ceza görecek. Allah'ın azabına uğrayacak. Mahvolacak. Veya yaptığı günah kadar büyük cezalar çıkacak ahirette diye acımak. İşte bu Müslüman'ın karıdır, işidir, vasfıdır. Yani bizde hadisi şerif de vardır bu hususta. Böyle duygular var. Çünkü insan günah, kera kızarsa veya daha başka bir takım tavırlar takınırsa zararlı oluyor. Nasıl zararlı oluyor? Eğer onun yaptığı günahı başkalarına anlatıp da şöyle yapmış, böyle yapmış filan derse gıybeti etmiş olur. Eğer ya onun yaptığı günahıca yapsın canım diye müsamaha eder, razı olursa, küçümserse günah girmiş olur. Efendim, birisi gıybet, birisi efendim, razı olursa aynen işlemiş gibi müşterek olmuş olur ortak olmuş olur. Yapsın canım ben olsaydım ben de yapardım filan dediğini ortak olmuş olur. Efendim, başka ne kalıyor? Efendim, ayıplarsa ve in ayerahu vay utanmaz, ağırlanmaz, öyle şey yapılır mı ya, öyle yapmış ha diye ayıplarsa, o zaman üptüriye bihi, Allah onu o günaha müptelah kılar, ayıplayanı. Sen misin ayıplayan, küçümseyen, ben olsaydım yapmazdım diyen, bakalım sen ol da yapmayacak mısın? O günaha düşürür onu. Onun için ayıplamaya gelmez, çünkü Allah sonunda seni de o günahı işlettirme durumuna düşürür, onu ayıpladığın için. Ben olsaydım yapmazdım diye düşündüğün için. Yapılır mı hiç böyle şey? Değil? İşte hadi bakalım, yapılmaz ama sen neden yapıyorsun? Gör gibilerden, Allah onu da o günaha düşürür, o bakımdan ayıplamaya gelmez. Razı olmaya da gelmez. Yapsın canım. Kuldur. Yapar, tevbe ederler. Olmaz. Razı olmaya da gelmez. O zaman o günahı da ortak olmuş olur. Lafını sağa sola söylemeye de gelmez. Yaymaya da gelmez. Falanca şöyle etmiş, böyle etmiş diye. O zaman gıybet olur, dedikodu olur. O da günah. Bir şey kalıyor. Acımak, dua etmek. Müslümanın şeyi budur. Tabi en nasihatü lill halkı halka karşı nasihat yani iyi duygular beslemek. İyi duygular beslemek sadece halka karşı değildir Müslümanda. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Lillahi, Allah'a karşı da iyi duygular besleyecek, samimi olacak. Veli Rasûlühi, Resulullah'a karşı iyi duygular besleyecek. Veli Kitâbihi, Kur'an-ı Kerim'e karşı da samimi bağlılığı, âlis duyguları olacak. Veli E'immetil Müslümin, Müslümanların yöneticilerine karşı da iyi duygular besleyecek. Böyle âmnetihim hepsi için iyi duygular besleyecek. Yani halk için, ahali için de iyi duygular besleyecek. Allah'a karşı iyi duygular beslemek nasihat yani Allah'a karşı nasihat nasıl olur? Onun emirlerini tutmak, yasaklarından kaçınmak, ona kulluğu güzel yapmak tarzında olur. Resulullah'a karşı nasihat yani iyi duygular beslemek nasıl olur? Onun sünnet-i seniyyesine uymak, kuyruğunu tutmak, ümmetini sevmek, kendisini sevmek, selam-ı selam getirmek efendim ümmete hizmet etmekle olur. Kitabullah'a karşı, Kur'an'a karşı nasihat nasıl olur? Yani Kur'an-ı Kerim'i karşısına alıp da ona öğüt verme durumu yok. Ona karşı samimi duygun nasıl olacak? Onun ahkamını öğrenmek, ezberlemek, bellemek, uygulamak ve ona tabi olmakla olur. <gülüyor> Müslümanların merasına, esasına, yöneticilerine karşı samimiyet nasıl olur? Efendim, dua etmek. Doğru yola gelmesine çalışmak. iyi işler yapıyorsa destekçi olmak. Kötü işler yapıyorsa dua etmek ve yaptırtmama, engellemeye gayret etmek tarzında olur. Umumi ahali için nasihat nasıl olacak? İşte burada. İyilerinin iyilerini, iyiliklerini yapmakta onlara destek olmak, teşvik etmek, kötülerine de acımak, merhamet etmek. Müslüman böyle. Tasavvuf bu işte. Ama biz umiyetle öyle yapmıyoruz. Yani hele hele yöneticilere efendim kızmak, efendim atıp tutmak, yani benim bile şahsen, ayıplıyorum kendimi şimdi, Yapa, yaptığımız şeyler. Demek ki yapmayacağız, dua edeceğiz vesaire efendim. Sonra, işte günahkarlara da kızıyoruz. Vay edepsiz, çıplak yazıyor. Vay edepsiz, plajda şunların yaptıklarına bak. Vay edepsiz, efendim, içki içiyor filan. Ne yapacağız? Acıyacağız. Acıyacağız, yüreğimiz yanacak onlar için. Şimdi kızmakla acımak arasında insanda davranış değişir. Kızan bir insan kaşlarını çatar, arada kavga çıkar. Ve öyle oluyor. Fiilen bugün Türkiye'de günahkarlarla dündarlar arasında bir çekişme oluyor, düşmanlık oluyor. Halbuki acısa o zaman Mevlana Celalettin Rumi ile Yunus Emre ile o zamanın insanları arasındaki gibi olacak. Papazlar bile hürmet ediyorlarmış ya Mevlana Hazretlerinin. Hani Hepsi ağlamışlar cenazesinde filan. Neden? Günahkara, günahkara razı değil. Teşvik etmiyor günaha ama acıyor. Acıyınca insan acı değil kimseye yaklaşımı kızan bir insanın yaklaşımı gibi olmaz. Bakışı bile değişik olur. O bakış karşı tarafa misbet tesir eder. Kaşları çatık bakmak başka türlü tesir eder. Merhametle acıyarak bakmak başka türlü tesir eder. Kızarak söz söylemek başka türlü olur. Bana bak, kafanı kırarım. Geliyor orada bilmem ne falan tarzında olur. Sesin tonu değişir. Acıyarak oldun mu? Aziz kardeşim, canım ciğerim, yapma etme. Kendini mahvediyorsun falan tarzında olur. Onun tesiri başka olur. Bunları iyi öğrenelim. Yani tasavvuf bunları öğrenmek ve uygulama yani şekil değil diyoruz ama demin dua ederken aklıma geldi. Şimdi biz tekke, tekke ya burası. Tasavvufi kitap da okuyoruz. Şehlik, müritlik de var. Bir de geldi ki yani biz de bu kılık kıyafette uygun giyirsek şurada şöyle hani cübbeyle, sarıkla hatta Nakşil tarikatının sarığının belli bir şekli var. Dört parça oluyor. Yukası dört dilim dikilerek yapılıyor. Bu dört terki temsil ediyor. Terki dünya, terki ukba, terki hesli, terki terk. Onu temsil ediyor. Onun etrafında sarık sarılacak. E cübbe olursa, sarık olursa yani şurada şöyle bir mistik ve tarihi bir havada olur fena da olmaz diye. Şekil de güzel, öz de güzel. Onların hepsini inşallah yapmaya çalışalım. 12. paragraf. Ve bihikale hatemun yine aynı rivayet zinciriyle hatemi esen buyurdu ki acıttu nimmen ya'melu bitta'at ve yekulu inni a'meluhu ittiza emerdatillah. Sümme terahu ebeden sâ alallah. Ve ra'den ra lihükmihi. Etüridü en ter e, turdi yahu ve lesse biradın anhu keyfe yerda anke ve ente lem terda anhu Acıptu acibe fiili min ile kullanılır. Ben filanca kimseye şaştım deriz biz. filanca kimseye e haliyle ismin e haliyle tümlecinin kullanırız. Araplar den haliyle kullanıyor. Filanca kimseye şaştım demiyor da filanca kimseden şaştım tarzında söylüyor. Bize ters. Ama bunu ben için size söylüyorum. Eğer Arapça bir cümle kuracaksanız, Türk mantığıyla kurarsanız, o zaman Arapça cümle bozuk olur. Yani Arapların bunu söylerken min takısını kullandığını, den takısıyla kullandığını, ismin den halini kullandığını bilmeniz lazım. Aciptu nim men ya ibadet ve taat işleyen insana şaşarım diyor. Insandan şaşarım tarzında söylüyor ama Arapçası tam tercimedirse insana öyle insana şaşarım. Ya amelu taat Evet, ibadet ve taatinde yani Allah'a muti ibadetin taatini yapıyor ama ve yakulunni ameluhi ibtida ben bu güzel ibadet ve taatleri Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diyor ama sümme terahu ebeden sahiden alallah Allah Cümleye, cümle bitmeden nokta koymuş bu noktalama yanlış yani metni takip edenler diyorsun ki o noktalama yanlış cümle, cümle bitmedi ki devam ediyor buraya virgül konulabilir ancak sümme terahu ebeden sahiden alallah Allah böyle diyor ama yani ben amellerimi Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diyerek İbadet ve taatle meşgul olan bir insana şaşarım ki evet böyle diyor ama sünnet-i ebeden sahipten ten Daima onu Allah'ı küfrün görürsün. Nasıl kızıyor? Ra'den hükmihi. Kaza ve kaderinin hükmünü kabul edem edemiyor. Allah'ın mukadderatını kabul edemiyor. Ona karşı reaksiyonu var. Onu kabullenemiyor. Yani hem her ibadet taatimi Allah'ın rızasını kazanmak için yapıyorum diyen bir insan ama bir taraftan da Allah'ın hükmüne razı olma huyuna sahip olamamış. Allah'ın mukadderatını kabullenemiyor, kızıyor. Niye bu böyle oldu, niye bu böyle oldu, niye bu böyle oldu? Allah niye bunu bana takdir etti? Niye başıma bu bela, bu ceza şu efendim durum geldi filan diyor. İşte böyle insana şaşarım diyor. E türüydü Entur diyor veletse bir e, bir adın anı. Hey şaşkın diye hitap ediyor ona. Sen onu kendinden razı etmeye çalışıyorsun ama yani veletse bir adın anı. Sen ondan razı değilken sen onu nasıl razı etmeye çalışıyorsun? Sen ondan razı olacaksın ki o senden razı olsun. Sen hükmüne itiraz ediyorsun. Mukadderatını beğenmiyorsun. O o gibi hususlarda teslimiyetin yok. Kadere efendim teslimiyeti yok. Bir taraftan da efendim ben onu razı etmeye çalışıyorum diyorsun. Olur mu? kerife yer daha enke ve lem anhu. Sen ondan razı olmamışken o senden nasıl razı olsun? bir e, sen ondan bir razı ol bakalım. Nasıl razı olacak? Bilmem anlatabildim mi? Efendim nasıl razı olacak kul? Kadere razı olarak. Kadere itiraz etmeyerek. Kader böyledir diye onu engin bir olgunlukla karşılayarak. Tabi kader bazen tatlı olur, bazen acı olur. Acısına tatlısına. Hayrini ve şerrihimine allah Teala. Hepsi Allah'tan. Senin hoşuna giden de gitmeyen de Allah'tan. Kaderin hepsini Allah'ın kaderi diye sevebilecek duruma gelirsen, Allah'ın kaderine razı olma durumuna gelirsen, o zaman Allah da senden razı olur. Yoksa Allah'ın kaderine kızıp dururken, Allah'ı razı edecek ameller yapıyorum diye şey yapan insana şaşarım ben diyor. Sen ondan razı olmak olmazken o senden nasıl razı olsun? Duygular karşılıklı olur. Eninde benle abdi bi buyuruyor hadisi kutsiyle. Kulun durumuna göre Allah'ın kuluna muamelesi. Kul Allah'ı seviyorsa Allah kulu seviyor. Kul Allah'tan razıysa Allah kuldan razı. Böyle. O zaman bizim duygularımız ona karşı iyi değilse, kulluğumuz iyi değilse demek ki onun da bize karşı durumu bizimki gibi. Yani o zaman iyi değil. O, o, o halde ne yapmamız lazım? Kendi durumumuzu düzeltmemiz lazım. tabii en zor işlerden biridir. Kaza ve kadere rıza ve teslimiyet. Buna rıza makamı derler tasavvufta. Yani kul bu makama erdi mi? Yani bu huya sahip oldu mu? Orada istikrar kesfetti mi? Yüksek bir makam elde etmiş olur. Yani Evli Allah'tan birisiyle Evli, e, eşkıya yolunu kesmiş. Çocuklarını başlamışlar önünde, öldürme. Kesiyor. Eşkıya ya haydut ya herif. Herhalde çıkart param dedi, param yok dedi. Bir çocuğunu kesiyor falan. Herhalde bir sebeple çocuklarını kesiyor. Böyle kenarda böyle duruyormuş. Adamın dikkatini çekmiş. Ya demiş, ne biçim babasın sen demiş. Ne katı kalifi babasın demiş. Yani ben senin çocuğunu kesiyorum. Gık demiyorsun. Ne itiraz ediyorsun. Ne feryat ediyorsun. Ne... Zıplayıp karşıma çıkıyorsun. Demiş Allah'ın şeyi. Evet. Allah'ın kaderi demiş. Allah, Allah'ın takdiri olarak böyle oluyor. Ben nasıl bana şey yapayım demiş. Adamın el eryağı kesilmiş. Ya demiş bu sözü önceden söyleseydim yapmazdım bu çocuklarını öldürmeyiş. O da Allah'ın kaderi demiş. Bu kadar ölecekmiş ötekisi ödük, ödük, kalacak demiş. Sonra bir başka meşhur hikayeyi her zaman anlatırım. Hani yanlışlıkla bir dervişi suçlamışlar, asmağa getiriyorlar. O da kendi kendine sormuş ki tam yeri geldiği için bunu anlatmak gerekiyor. Demiş ki sen Allah'a razı olmak, kaderine razı olmaktan bahsederdin eskiden hep. Şimdi bak seni haksız yere cellada götürüyorlar, Kes, kafanı kesecekler. Ama suçsuzsun seni itham ediyorlar haksız yere, ondan öldürecekler. Buna da razı mısın? Baktışı razı, ee ne yapalım, Ömürüm, burada lise demek ki, ahirete evet. evet. göçeceğiz. Razı, bir şey yok, itirazı yok. Celladın önüne kadar geldiği zaman bir haber gelmiş, durun yanlışlık var, bu adam casus filan değil, suçu yok, salıverin. Salıvermişler, kurtulmuş. Adam diyor ki, o mübarek zat, vallahi ölümden halasıma değil, o andaki ihlasıma seviniyor. Ölümden kurtulduğuma, ölümden döndüğüme, kafamın kesilmemesine değil, o anda kendi kendime sordum ya, Allah'ın takdirine, razı mısın bakalım şu anda da kafan kesilecek? Razıyım diye içimden böyle bir müsbet duygu bulmama hala seviniyorum. Ölümden kurtulduğuma değil. Diğer razı olmasaydım, böyle şey de olmaz canım, böyle kazada, de filan gibi hani bir ters duygu olsaydı, o zaman kaybedecektim ben. Demek ki kazandı ama zor. Yani imtihan sonrası kolay değil. Kaza ve kadere rızayı işleyen bir cümle bu. 13. Cümle, şey paragraf ve bir hatemun Hatem Hatem'i Asan, yine aynı rivayet zinciriyle bize gelen bilgiye göre müellife daha doğru. Süleniye gelen bilgiye göre ne buyurmuş? İza emreten nası bil khayri fikun ente evlabihi ve ahkka. La mer bima te'mur ve keza bima tenha. İdaremem sen nâsel bir hayır. İnsanlara hayrı emrettiğin zaman ey kişi, beni dinleyen kişi diyor. İnsanlara hayrı yap diye emrettiğin zaman sen ente evlâ bihi hak sen o hayrı yapma en layık ol. En evvel yapan kimse, o işi en doğru yapan ilk kişi sen ol. Söylediği yap yani. Nasihatini evvela kendin tut. Demek istiyor. Ve amel bima te'mur. Emrettiğinde sen amel eyle. Yani emrettiğiniz kendin yap. Ve keza bima senha. de tabii aynı şekilde başkasına yapma dediğini yapma. Harama bakma. Diyorsun. Sen de bakma. Namazını bırakma diyorsun. Gece namazını bırakma veya yatarken abdestli yat. Tamam sen de abdestli yat. Sen de gece namazına kal. Yani emrettiğini uygula diyor. Bu da tabi şeydir. Önemli hususlardan birisidir. İnsanların çoğu nasihati kolayca yaparlar. Herkes nasihat edebilir yani. Eder de. Gevezelik kolaydır. Nasihat etmek kolaydır. En nasihatü sehnin vel müşkülü kabulüha demişler. Yani öğüt vermek kolaydır. Kabul etmek zor. Herkes öğüt verir. Onun için ne yapacağız? söylediğimiz şeyi önce kendimiz tutacağız. Bunu tavsiye ediyor. E ne olur bu, bu tavsiyeyi tutmazsa insan bunun hakkında ayetler var. O zaman insan günah durumuna düşer. <gülüyor> Etemuruna nase bil birr ve ve entum tetlune'l kitap efela ta'kilun ta buyruluyor beni İsrailo. Etemuruna <gülüyor> e nase bil birr insanlara iyiliği emrederdiniz de ve tensevle emrutukum kendinize o söz hiç etkis etmezdi kendinize yapmazdınız yani söylediğinizi. Ete moruynem nasıl bilbirdi ve tensem enfusekim. kitap? Allah'ın indirdiği Tevrat da önünüzde ki Tevratı okuyup dururken yani başkalarına söyleyip söyleyip kendiniz yapmazdınız. Eferat alkin aklınız yok mu? Hiç akıl etmez misiniz bunun ne kadar kötü bir durum olduğunu? Bundan dolayı Allah'ın size ceza vereceğini düşünmez misiniz diye beni İsrail'in aklı eren. Aklı ermeyen daha doğrusu. Ama sözü söyleyen kimselerine ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim hitapta bulunuyor. Hitabı hitapta bulunuyor. Hitap yoldu hitapta bulunuyor. Onun için ne yapmamız lazım? Nasihatimizi evvela kendimiz uygulayan kişi olmamız lazım. Bu çok önemli bir noktadır. Bunu yapma, gayret edelim hepimiz. Başta ben. Ve bihi gale hatemun. Yine aynı Ravilerden gelen habere göre rahat emelsam buyurmuş ki el cihadu selasetun cihadun fi sirrika ma'a şeytani hatta teksirahu ve cihadun fil alaniyeti fi ada'i kara'idi hatta kadiha ceva emirullah ve cihadun ma ada illahi fi gazvi'l islam <gülüyor> buyurmuş ki Cihad üç tanedir. Üç çeşittir. Hatem'i Esam cihad üç çeşittir diyor. Bir, cihadın fi sirrike maaş şeytan hatta teksirahı. İçinde kimsenin görmediği, iç aleminde, Allah'ın bildiği o iç dünyanda şeytanla cihad etmek. Onu kırıncaya kadar. Mağlup edinceye kadar. O şeytanı ve ordusunu Kırıp geçirinceye kadar içinde şeytanla mücadele. Bu bir cihad. Önce bunu saydı. Ve cihadun fil alaniye. Bir de aşikara cihad. Öteki ise sırri, içten, gizli, içinde bir cihad. Aşikara cihad nedir? Fi edai faraidillahi, fi edai faraidi hatta tu Allah'ın emrettiği farizaları yap yapmak konusunda cihad. Yani Namaza gelecektin, niye gelmedin? Sabah namaza kalkacaktın, niye kalkmadın? Yatsı namazında niye televizyonun başından ayrılamadın? Vesaire. Yani yapılması gereken şeylerin yapılması, yasaklanmış şeylerden insanın kendisini koruması konusunda bu da bir cihat. Çünkü kolay değil. Yani insanın kendisini yenmesi, nefsini yenmesi kolay değil. Zahirde bunu da yapacaksın. İçinde şeytanı ve ordusunu yeneceksin. Zahirde de tembelliğini yenip yapman gereken aksiyonları, faaliyetleri, ibadet ve taatleri ihmalsiz yapacaksın. İki. Ve cihadun ma adâ Bir de Allah düşmanlarıyla cihad. fi gazvil-islam. İslam'ın gazası, yayılması, efendim, büyümesi, korunması için. Yani o üçüncü söyledi. Yani Azerbaycan'da, Osla'da, Hersek'te Silah silaha karşı karşıya yapılan savaşı sonuncu söyledi. Düşmanla Allah düşmanıyla diyor. Dikkat ederseniz Allah düşmanıyla diyor. Şahsi düşmanla değil. Bugün Müslümanlar çoğu birbirleriyle uğraşıyor. Çok kimseler, çok acı misaller bilirim ki birbirleriyle. Ada illa Allah düşmanıyla. Senin düşman olduğun insanla değil. Ada illa Allah düşmanıyla. Allah düşmanıyla cihad edecek insan. Bunu üçüncü söylüyor. Birinci söylediğine şeytanla içinde savaş. İkinci söylediğine Allah'ın emirlerini ibadet ve taatleri yapmak için zahirdeki yapman gereken vazifeleri ihmal etmeyip onları yapmak. Üçüncüsü de düşmanla savaş. Demek ki şeytanı yenmek de bir savaşı gerektirir. Demek ki ibadet ve farizaları yapmak da bir savaşı gerektirir. Hakikaten de öyle. Alışmamışsa bir insan namaz kılmıyor. İyi bir aileden ama alışmamış, namazı alacalı bulacalı ihmalkar veya kusurlu veya cumadan cumaya geliyor veya bayramdan bayrama geliyor. İtirazı yok, tamam. Müslüman namazın kılınması gerektiğini de biliyor ama vazgeçemiyor. Kolay değil. alışmamışsa İçkiye alışmış, bırakması kolay değil. Kumara alışmış, her seferinde ağlar, zırlar, pişman olur, tövbe eder, bir daha yapmayacağım da gene gider kumar oynar. Gene bir tarla satar, gene bir ev satar. Yine çocuk çocuğu ağlatır, yine hanımı ağlatır. Neden? Kolay değil. Yani o da bir mücadele. Nefsini yenmesi insanın ve bu ibadet ve taatleri yapması da bir mücadele. Görüyorsunuz ki İslam bir bakıma çok kolay, yapılması gerekli şeyleri hemen öğreni veriyor insan. Ama bir bakıma da zor, yapılması, uygulaması zor. Önce kendisini yenmesi lazım insanın ki yapabilsin bu şeyleri. İşte bunları yenmeyi öğrenmeliyiz. Febihikale Hatem'in aynı ravilerden gelen habere göre Hatem-i Esam Hazretleri yine buyurmuş ki Eşşşehvetü selâfetin Şehvet üç çeşittir. Şehvet insanın iştahası, arzusu demek, arzu demek şehvet. Üç çeşittir. Şehvetün fil ekli ve şehvetün fil kelami ve şehvetün fil nazarı Fahfazil ekle distika ve lisane bir sırk ben nazara bir ibre. Üç çeşit arzu vardır, şiddetli arzu. Şehvet şiddetli arzu demek. Bizim şehvet diyeceğim hemen aklımıza gelen seksüel arzular o değil. Üç çeşit arzu vardır. Bir, şehvetin fil et yemekte arzu. Bir kuzu olsa bitirecek. Karnı acıkmış, yemek yemek istiyor. Sabah yedi öğlen yemek istiyor, öğlen yedi akşam yemek istiyor. Efendim yoldan geçerken kırmızı elmaları gördü, uzanıyor, çat koparıyor, yiyor. Tarlada havucu gördü, çekiyor tarlada yıkayıp, çeşmede yıkayıp, harçlık yiyor, başkasının havucu filan. Yani bu bunları neden yapıyor? İçinde yeme arzusu var ondan. İkincisi, şefretin fil Konuşmada arzu. Sus bir adam, ne mümkün? Konuşma arzusu var, isteği var. Susmaz. Yine konuşacak? Dır dır dır, vır vır vır. Sabah da, akşam da seni mi dinleyeceğiz? Susmaz. Konuşma arzusu. Yani yemede bir arzu, konuşmada bir arzu. Ve şehvetü fin nazar, bakışta bir arzu. Ya yani bakma o tarafa. Yok dönüp döner bakar. Bir daha bakar, bir daha bakar, bir daha bakar. Bakışta şehvet. Yemekte şehvet, konuşmada şehvet. Efendim, bakışta şehvet. Diyor ki nasihate geçiyor. Fahfazil ekler bisika. Yemekteki şehvetinde günaha düşmekten kendini Allah'a dayanak dayanıp güvenerek koru. Yani açım, şu elmayı koparayım, koparıp yiyeyim vesaire filan diye harama sapma. Allah senin rızkını verecek, güven. Allah'a güvenerek esika güvenmek demek. Veya Mesela filanca adam sıkadır demek, güvenilir insandır demek. Pertekse ile kafla. Güvenilir insan demek. Yani Allah'a güvenerek haram lokma yemekten kendini koruyabilirsin. İçinden ne kadar kuvvetli arzular gelirse gelsin. Uzat elini, alıver şunu, yutuver şunu, hart ısır, hurt yut. Böyle şey yok. Nasıl şey yapacak? Allah bana helalinden gönderir, rızkımı beni yarattığına göre, tayin de edip yazdığına göre ben haramdan almayayım diyecek. Yeme hususundaki şehretini Allah'a tevekkül ve güven duygusuyla önle demiş oluyor. Ve ve e bi-sıdk. Konuşma konusundaki arzun ve şehretini doğrulukla kontrol altında tut. Yani her sözün doğru olsun. Doğru olmayan sözü söylemeyerek sözünün doğru olması konusunda titiz davranarak lisanındaki Konuşma arzunu, şehvetini öylece engelle, kontrol altında tut. Hakikaten biz bunu çok gezdiğimiz için muhtelif toplantılarda görürüz. Büyük zatlarla oturulur mesela. E büyük zatların sükutu, huzuru bile susulsa bile istifade edilir. Çünkü manevi bir takım füyüzat dağıtılır orada. Ama bazı insan laf bir mevzu açar. Ötekisi laf bir başka mevzu açar. Olmadık bir soru sorar. Lüzumsuz bir konuyu açar filan. Meclisin ruhaniyetini, tadını, seviyesini düşürür. Konuşma bir adam, sus. Biliyorsunuz, şükür de ibadettir. Böyle yani, bu mülahazalarla, lüzumsuz konuşmadan kendisini tutması insanın, şükür ibadettir. Birçok insanlar bunun bir ibadet olduğunu, sevap olduğunu bilmez. Biz öğreneceğiz, bileceğiz, hatırımıza tutacağız, lüzumsuz konuşmayacağız. Hem de doğru konuşma prensibine çok sıkı riayet ederek, bu konuşmadaki şehvetimizi öyle engelleyeceğiz. Herkese bir konuşma arzusu vardır. Bazı da diyebilirim ki, hocam benim canım hiç konuşmak istemez. Hem de bir kalabalığın karşısında efendim, çıktım mı utanırım filan. Doğru ama, yani utanmadığı yerde insanlar kolay kolay da frenlenmiyor. Bir arkadaşın evine gittik. Kahvaltı ediyoruz. Çocuğu dur dur dır vır vır vır, vır, vır, vır, vır, vır, vır oyna konuşuyor. Büyükler var sofrada. Küçük çocuk konuşuyor. İşte babası da, amcası işte bak benim oğlum ne kadar güzel konuşuyor değil mi? Vesaire vesaire filan sözler söylüyor. Şimdi o misafir demiş ki, tamam demiş. Çocuğuna şimdiye kadar konuşmayı öğretmişsin. Bundan sonra sükutu öğret. Yani şimdiye kadar konuşmayı öğretmişsin. Konuşmayı öğrenmek kolay. Sükutu öğrenmek zor. Üçüncü şehret neydi? Bakış. Ve nazara bil ibre. Nazar konusunda, bakış konusundaki, konusundaki şehvetini de nasıl engelleyecek insan? Baktığı yere ibret nazarıyla bakarak. Bakışı ibret olmak şekliyle. İbret olmayan bakışı yapmamak şekliyle. Ancak ibret olan bir bakışla bakmak şekliyle o arzısı engelleyecek. Demek ki bu mübarekler insanın cinsel şehvetini o kadar def etmişler ki onu bahis konusu bile etmedi burada. Söylemedi bile yani hiç. Öteki bizim için gayet normal gelen yemedeki efendim konuşmadaki bakıştaki şiddetli arzuları kesmenin şeyine şey yapıyor. Öteki hiç söylemiyor zaten. Yok canım o hiç yok gibilerden yani. Onun zaten dervişin hiç yapmayacağını düşünüyor. Fakat bugün veya zamanımızın insanları en çok Buradan günaha giriyorlar. Yani derviş de olsa, Müslüman da olsa. Çünkü çevre de bozuk. Çünkü kadınlar maalesef çok açık saçık. Maalesef yayınlar çok müstehcen. Maalesef televizyonlar, filmler fevkalade muzır, fevkalade zararlı. Onun için tabii öteki şey e, cinsel şehvet kudurmuş durumda oluyor ve birçok insanlar muazzam günahlar haramlar içinde mah oluyorlar. Aceleceğiz tabii. tabi. Engellenmesi için çalışacağız. Kendimiz düşmeme bu duruma gayret edeceğiz. 16. paragraf Ve bir isnadihi kale hâtemun. Yine aynı ravilerden, aynı rivayet isnad zincirine zinciriyle gelen habere göre Hatem i Esam buyurdu ki, Men futiha aleyhi dünya, şey mineddünya felem yetehrre el halâsem minhû ve len يعمل في اخراجه فقد اظهر حب الدنيا Hatem Esam dedi ki rahmetullahi aleyh kimin dünyalıktan üzerine bir imkan gelirse bir kapı açılırsa dünyalık bir şey kendisine gelirse para pul mal mülk vesaire mevki makam felen yataharral khalas minhu ondan kurtulmak için çare araştırmazsa Eyvah, Üstüme dünyalık geliyor, para geliyor, mevki geliyor, makam geliyor. Şundan nasıl baş, kurtulayım? Başımdan bunu nasıl def edeyim diye düşünmezse diyor. Verem ya'mel fi ihracihi. Bunu def etmek, çıkartmak için elinden bir gayret göstermezse fakat az hubb-i dünya o dünya sevgisine müptela bir insan olduğunu göstermiş olur. Derviş dünyayı sevmeyecek, ahireti sevecek. Ahiret ehli derviş ama dünyalıktan bir şey geldiği zaman ondan kurtulmaya çalışmıyorsa, kaçacak delik aramıyorsa veya elinden bir an evvel çıkartmaya çalışmıyorsa demek ki dünya ehliymiş. Demek ki dünya sevgisi içinde varmış demek istiyor. Tabi biliyorsunuz sahabe-i kiram ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem eline geçen dünyalığı gündüz geçmişse akşama bırakmazlardı, akşam geçmişse sabaha çıkarmazlardı. Dağıtırlar, sadaka verirler, olur biter. Hazreti Ayşe'yi sıklıkla valdimiz oruçluymuş, hizmetçisi hizmet.